kaderle de ilgili olmak üzere sahabe-i Peygamberimize tedavi olalım mı ya Resulallah diye soruyorlar. Peygamberimize, e Allah'ın kulları tedavi olun. مَا اَنْزَلَ de دَاً اِلَّا اَنْزَلَلَهُ دَوَاً buyurdular. Yani Allah hiçbir dert indirmemiş, hiçbir hastalık indirmemiştir ki onun da şifasını indirmiş olmasın. Bunların iki tanesi istisnadır. Birisi yaşlanmak, birisi de ölümdür. Onun dışında her de derde deva vardır. Taşıyabilir misiniz? Efendim biz Kur'an-ı Kerim'i de taşıyoruz cebimizde. Onu da taşıyabilirsiniz. E ben tuvalete filan girersem diye onu böyle 5-10 on kat bir beze sarıp, sarmak suretiyle cebinde veya boynunda taşımasında. Yani Kur'an-ı Kerim'in Kur Kerim herhangi bir ayetini, bir dua ayetini veya bir hadis-i şerifteki bir dua ayetini yazıp cebinde veya boyunda taşımakta dinen hiçbir sakınca yok. Ama biz şifayı verenin oradaki yazdığımız, taşıdığımız şey değil, Allah olduğunu bilmeliyiz. Ama bir de efendim ben işte gittim hocaya muska, hocaya, hocanın muska yazmaması lazım. muska Muska diye bir şey yok. Yani dua ayetlerini kişi birine yazdırabilir, üzerinde taşıyabilir. Bunun dinen hiçbir sakıncası yok. Ama ben işte muska yazdım üzerimde dua taşıyorum, öyleyse doktora gitmeye gerek yok demek de yanlış olur. Yani birinci gün önce doktora gideceğiz. Ama onun yaşında yanında hem e, Allah'a dua edeceğiz, kendimiz dua ayetlerini okuyacağız. Ağzı dualı bir de okutabiliriz. Çünkü mümin diğer mümine dua ederse Allah onun o duasını kabul eder. Yani müminin gıyabında yapılan dualar kabul eder. Onun için e, biz namazımızda bile İyyâke nâbudü ve İyyâke nesne diyoruz. Yani tekil değil. Çoğul kullanıyoruz. Ya Rabbi ancak sana ibadet eder ve senden yardım isteriz diyoruz. Yani Ya Rabbi bu hasta kuluna şifa ver diye dua edebiliriz. Yani biz hastaları ziyaret ettiğimiz zaman da onlara dua ediyoruz.